Galeri Ayasofya'nın son çalışmalarla temizlenen insan figürlü mozaikleri galeride bulunur. Buraya Narteks'in kuzeyindeki rampalı bir kolyas'tan çıkılır. Aslında galeriye çıkan ve kilisenin dört köşesinde mevcut kolyaslar bulunmakta fakat bunlardan Güney ucundaki sonradan yapılan kontrfor ve minare dolayısıyla kapatılmıştır. Galeriler kilisenin kuzeyi ve güneyi batısında olmak üzere üç tanedir. Antik kaynaklardan öğrendiğimize göre bunların en önemlisi batı galerisiydi. Burası imparatür içe ve maiyetine tahsis edilmişti. Gene aynı kaynaklar kuzey galerisinin kadınlar tarafından kullanılan bir sinasyum halinde olduğunu belirtirler. İmparator ailesine tahsis edilen batı galerisinin ortasında kenarları opus sectil terzinde, mozaik taşlarla çevrili, kare biçimli ve doğusunda teselya yeşil mermerinden yuvarlak bir taş bulunan, alanın özellikle İmparatörüçe ve mahiyetinin serenominin izledikleri yer olduğu anlaşılmıştır. Bu galerinin tonazında bugün için herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır. Ancak Bizans devrinde diğerleri gibi mozaikle kaplı olduğu sanılmaktadır. Buradan, Galerilerin bugün için en atraktif olan güney bölümüne geçtiğimiz zaman karşımıza kapı dekorasyonuyla süslü mermer bir separasyon gelir. Tamamen antik formlardaki bronz kapıların taklidi olarak yapılmış bu mermer panoların kiliseyle çağdaş olmayıp sonradan buraya konulduğu ortaya çıkmıştır. Buraya böyle bir kapının konulması bundan sonra gelen mekanın özel bir hizmet için kullanıldığını göstermektedir. Nitekim bu mekanın konsil toplantılarına tahsis edildiği ve konsil salonu olarak adlandırıldığını biliyoruz. Halk dilinde bu kapıya cennet cehennem kapısı denilirdi. Absidin hemen güneyinde ve doğu duvarında yer alan ilk mozaik üzerinde İsa, İmparator İçe Zoe Zoi ve İmparator Konstantin IX. Monokamos tasvir edilmiştir. İsa sağ eliyle takdis işareti yapmakta, sol eliyle bir İncil tutmaktadır. Onun sağında İmparator para dolu bir kaseyi sunarken solunda İmparator içe yazılı bir rulo tutmaktadır. İmparatorun başının üzerinde Romalların hükümdarı Konstantin Monokomos ve Zoyenin başı üzerinde Zoya Endindar Augusta ibaresi vardır. 11. yüzyıla tarihlenen bu mozaikle imparator ve Karası sarayın muhteşem tören elbisesiyle görülmektedir. Zoe'nin 3 kez evlendiği, bu bakımdan her evlenmede buradaki imparator tasvirinin portre bölümünün değiştirildiği iddia edilmektedir. Pencerenin sağındaki mozaikte kucağındaki çocuk İsa'yı tutan Meryem ile İmparator John II. Komnenus ve Karısı İren tasvir edilmiştir. Duvar çıkıntısındaki erkek figürü ise Prens Aleksus'a aittir. Gerek imparator, gerekse Macar kralı Ladislasius'un kızı olan karısı dindar olmaları ve birçok işleri yapmakla ünlüydüler. Nitekim bu karakterlerine uygun olarak diğer hükümdarlar tasvirlerine benzemeyecek biçimde tabi ve realist bir ifadeyle tasvir edilmişlerdir. Buradan geri dönülerek batıya doğru yürüdüğümüzde Bizans dünyasının en muhteşem mozaiklerinden birisiyle karşılaşırız. Alt kısımları maalesef tahrip olan bu mozaikte değilsiz sahnesi işlenmiştir. Ortada İsa, solda Meryem ve sağda vaftizci Yahya tasvir edilir. Burada Deysis konusuyla ilgili olarak her üç figürün yüz ifadeleri çok başarılı bir şekilde verilmiştir. İsa'nın yüzünde insancıl diğerlerinde ise yalvarın ifadeleri açıkça okumak mümkündür. Tarihi tartışmalı olmakla beraber 14. yüzyılın başlarında yapılmış olması muhtemeldir. Nitekim bu mozaiğin kariye mozaikleriyle aynı teknikte olduğu görülür. Deysis mozaiğinin karşısına rastlayan duvarın dibinde üzerinde Henry Sus Dandalo yazılı bir taş bulunmaktadır. Venedik doçu olan ve 4. Haçlı ordularıyla İstanbul'a gelerek büyük tahribat ve yağmaya sebep olan Dandalo'nun ölümünden sonra buraya gömüldüğü iddia edilmektedir. Bu bölümü terk etmeden kubbelere baktığımızda Fossatti'nin yaptığı restorasyondan sonra işlenen freskolar dikkatimizi çeker. Bunlar daha önce belirtildiği gibi 19. yüzyılın yarısında eski mozaik motifler taklit edilerek yapılmışlardır. Yine aynı kişinin ifadelerinden ve çizimlerinden anladığımıza göre kubbe sıralarının altında tasvirli mozaikler bulunmaktadır. Nitekim son yıllarda yapılan sontaj çalışmaları ki bunlar görülebilir bunu kanıtlamaktadır.